insan günahkar gördüğü zaman ona karşı gurur yapmasın diye eyvallah. Bir günahkar gördüğüm zaman ona karşı peki gurur yapmayalım diyor büyükler. Neden? Neden? Burası da çok efendim yani ee, cayi dikkattir eskilerin tabiriyle. Ehemmiyet ve dikkat verilmesi gereken bir yerdir. Günahkarı gördüğünüz zaman ona karşı gurura yeltenmeyin diyor. Ola ki, ola ki, ola ki Allah katında onun makamı sizden daha üstün olabilir diyor. Olursa o sizi ahirete şefaat edecek diyor.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 sabaha kadar namaz kılmak var anasının ayağını ovuşturmak var, el cevap ananın ayağının ovuşturması lazımdır diyor. Demin ne söyledi de Hacı Ahrar, bu yolda hizmet nafile ibadetten çok daha üstündür. İmam Rabbani Kudüs -i buyuruyor ki normal gündelik tarikat dersini yaptıktan sonra tarikat dersini yaptıktan sonra gönlüm çok istiyor. Daha fazla Allah'ı zikredeyim, daha fazla la ilallah söyleyeyim. Amma velakin Anne ve lakin, anne ve lakin iman ve İslam'ın öksüz ve yetim kaldığı bir zamanda sokağa çıkıp da kaybolmaya yüz tutmuş olan bir ehl-i sünnet vel cemaat kaidesini, kuralını, prensibini anlatmak bana Mevla'yı zikretmekten çok daha üstün geliyor diyor. Şimdi aldım tarikat dersimi tamam. Bitti o kadar. Sarım da var, cübbem de var. E ilim okumak yok, anlatmak yok. Şu dur budur vesaire vesaire. Bay boy be burada ne arıyor peki? Radiyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında durabilirdi ama 90 yaşında at sırtında buraya geldi. Acı Yusuf Hemadani Gödlice Sirdoğan'ın müridi Sultan Alparslan'ın şeydi. Ahmet Yesevi'nin 110 bin müridi vardı. 110 bin müridi vardı. Bunların 99 bini peki kutuplarda orada burada uzak yaderlerde ee, helak oldular. İslam için emrim var gittiklerinde. Kutuplara eski moğollara İslamiyet'e ulaştıran ah Ahmet Yesevi Kudüs'e sırrı odur. Ki insanlar donuyordu orada Donunca hemen ölmeden önce kardeşime diyordu ki kardeşim ölürsem benim cesedimi çuvala koy dallara asın derdi. Bahar gelir güneş işte artık yani ısıtına başladık ama kokmayalım diye hemen çuvallarla bilimi cesetlerimizi yesin kasabasına. Üstadımızın medfun olduğu yere efendim, e gönderin götürün bir oraya definlerlerdi. 110 bin müridin 99 bini cephelerde gitti. 11 bini ancak yanında definilmişti. Şurada yatan sarı saldıkan var Rumeli Kavan'da köşede. İşte o Ahmet Yesevi'nin mürididir. 800 tane insanla 3 kıtayı fethet etmişlerim. Daha oralarda ortasından orta orta orta kalktı Rusya üzerinden Batı Roma'ya İtalya'nın başkende Roma'ya kadar gitti oradan döndü geldi ve ama giderken e, Ahmet Yesevi Kudüs'e oğlum Sarı Saltukhan cenab yedi iklimde sana at oynatmayı nasip eylesin duası yola çıktı. Hizmet nafile ibadetten çok daha üstündür.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 Bu ne çirkin bu bu ne çirkin iştir bu bu ne çirkin iştir bu insanlar hakkında karar verme yetkisini sana kim verdi kim verdi